En son nerede kaldık? Hatırlayacak olursak. Yaptığım bir münakaşanın detaylarını anlatıyordun değil mi? Tabii aklıma öyle arada konuştuğumuz hususlar e, geldi yine. Böyle farklı konular. Onları zikretmeyeceğim ama e, bedehiyatla alakalı ilzam etme hususunda aklıma bazı detaylar geldi münazara da. Onları da anlatayım. Şimdi e, hani iki kere iki dört işte 1 artı 1, 2 falan bunları konuştuğumuzda kendisi ne demişti dedim. Yani bilim bunları ileride ispatlayabilir. Biz şu anda bilmiyoruz. Sizce buradaki sıkıntıları anlattım ben geçen derste. Bu şekilde yaklaşan bir kişinin çıkmazını anlattım ama. Yani bilim bunu ispatlayabilir. Yani ileride belki bilim 2 iki kere 2'nin 4 olmadığını, 5 olduğunu, 6 olduğunu, 7 olduğunu falan ispatlayabilir diyen bir insan. Aslında en büyük halel bu cümlesinde, bu iddiasında nedir kardeşler? Şu, bu bilimin alanı değil. Problem burada. Yani iki kere ikinin dört olması ususu bilimin alanı değil. Yani e, bilim bir gün geldi, e, işte iki kere ikinin dört olduğu falan bilinmiyordu. İki rakamını aldı. İki rakamı nasıl bir şeyse böyle diyelim somut bir şeye iki yüklediler. Sonra aldılar onu böyle mikroskopla falan incelediler. Veya işte uzay yolladılar, teleskopla falan baktılar. İki tane iki yan yana getirdiler. Şöyle bir incelediler. Ameliyat yaptılar, aşı yaptılar falan laboratuvarda. Ondan sonra bunların yapısını çözdüler. Ve dediler ki, ha iki kere ikinin biz şu anda dört olduğunu söylüyoruz. Ama şu anda bizim bilimsel olarak ulaştığımız bilgiler bu. Çünkü işte bunların DNA'sına baktık. E, hücrelerine falan baktık bu rakamların. E, i̇leride farklı bir bilgiye ulaşabiliriz. Bu böyle bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu türlü yaklaşanların... E, far, vehme düştükleri hususlardan biri bu. O yüzden bu türlü noktalarda münakaşa ettiğinizde de bu noktaya dikkat çekmeniz gerekir kardeşler. Bu bilimin alanı değil. Yani bilim e, hiç yok de hani bunların e, bilimden de mesela özellikle teknolojik gelişmelerle elde edilen verileri daha çok kastedecek olursak ki şu anda ona çok büyük itimat var dünya üzerinde özellikle ateistler tarafından. Bu e, bunlar hiç yokken de tüm insanoğlunun ittifakıyla iki kere iki dörttü. Değil mi? Bunlar olduktan sonunda dört tür. ve mesele bu. Dolayısıyla bu bilimin alanı değil. Bilim dediğiniz bu son teknolojik haliyle bilim dediğiniz şey yokken de iki kere 2 dörttü. Yani anlatabiliyor muyum? Bu bilimin ispatladığı bir şey değil. O yüzden bu büyük bir vehimdir ve cehalettir. Ee, şimdi aklıma gelen bazı yine detayları söyleyeyim. Hatta bakın nasıl bir çıkmaza giriyoruz. Ben ona işte bir artı bir ikidir dedim. E, bu 3-4 olabilir mi dedi, dediğimde, yani dedi ya işte bilim ispatlayabilir. Sonra ona e, işte şöyle bir rakam verdim. Tabii şimdi rakam aklımda değil de büyük bir rakam verdim. Şimdi öyle e, aklıma geldiği şeklinde söyleyeyim. Dedim ki mesela 1 artı 1, e, 643 714 olabilir mi? Doğru mu? Eğer illet bunun şu anda ilimin e, ortaya koymamasıysa, dolayısıyla ileride iki kere şey 1 artı 1, 3 e, olabilirse, o zaman 1 artı 1, 643 bin 512 olabilir mi? 1 milyar 812 bin olabilir mi? Atıyorum. O da, isim, o da 999 trilyon 999 milyar 999 milyon 999 999, 999, 999 999 olabilir mi mesela? Doğru mu sayalım böyle masamakları? He? Değil mi? Yani hani bu kadar büyük bir vehemdir aslında bunların bu söylemiş oldukları. Bu bilimin alanı değil. Anladık mı kardeşler? Mesela işte bir çarpı bir eşittir işte 12 milyar 900 bin 205 olabilir mi dedim. Tabii bu rakamı söylemedim Hani o an aklıma ne büyük rakam geldi onu söyledim. Hani özet geçiyorum anladık mı kardeşler? Evet. Yani bunları örnek verince tabii böyle ba bayağı bir e, işgal olduğunu anladı ve dolayısıyla böyle insanların şuna teslim olmak e, zorunda. Bizim bilim e, bilgi olarak elde ettiğimiz şeyler bilimin verileriyle sınırlı değil. Bilakis bizim e, bi, e, bilgi edinme, bilgi Dur. elde etme yollarımız birden fazladır. fazladır. Dolayısıyla bunu ispatladıktan sonra hiç kimsenin sana bilimsel olarak bana Allah'a ispatla bunda zorunlusun. Aksi takdirde Allah'a ispatlayamamısın deme hakkı yok. yok. Neden yok? Çünkü Kesinlikle bilgi değil. sadece bilimin verdiği verilerle sınırlı değil, değil arkadaşlar. Tamam mı? <gülüyor> Evet. Bunlar o yüzden nedir? Bedehiyattır. Zorunlu olarak bilinen hususlardandır. Herhangi bir akli e, çıkarıma falan da ihtiyaç yoktur. Yani böyle akli bir incelemeye, tefekküre ihtiyaç yoktur. Bunlar bedehiyattır. Anlatabiliyor muyum? Mesela bazı hususlar vardır. E, aklın e, Kesin ulaştığı sonuçlardır ama orada bir aklı tabir ise işlere sokmak gerekir, üzerinde düşünmek gerekir. Böyle hususlar da vardır. Yani mesela iki kere iki bir insan sana şöyle dese bir artı bir e, ikidir dese sen hiç düşünüyor musun? Dur, bir, iki, e, a, evet artı bir hemen direkt aklına iki geliyor doğru mu? Bedehiyattır ama bir insan size gelse dese ki yani mesela e, işte dokuz kere dokuz kaç dese? Hadi diyelim belki okulda ezberledin çarpım tablosunu da öyle direkt aklına geldi 81 dedin falan. 7 kere 7'ye 49 dedin falan. Neyse 6 kere 4'e 24 6 kere 4 24 falan dedim. Anlarım ama bir insan sana gelse dese ki 982 bin çarpı 917 dese Şimdi aklın kat çıkarımı tefekkür ettikten sonra bir sonuca ulaştırır seni. O sonuç da kat Doğru mu? Evet. Ama bu kat-iyat bedehiyattan değildir. Yani ilk e, duyduğunda akla netice gelmiyor. Ama sonuç yine nedir? Kat Mesela bir hesap makinesi alırsın. Sonuç nedir? Yine katli. Yani onun belli bir sonucu mutlaka var. Herkesin ittifak edeceği. Çarptıktan sonra. Ama direkt hakla geliyor mu? Yok. O yüzden şimdi aklın bazı çıkarımları vardır. Bunlar çeşitli düşünmeye, in incelemeye dayalıdır ama sonucu yine nedir? Katlidir. Bazıları da vardır ki kardeşler direkt sen e, ilk ıtlak edildiğinde bilirsin. Hiç böyle aklı e, şey yapmaya ne e, gerek? Yok. A a, aklı böyle imal etmeye, işleve sokmaya hiç Gerek yok. Otomatikmen direkt akla geliyor. Tefekkür etmeye, düşünmeye, incelemeye Gerek, Gerek yok. yok. İşte bunlara ne diyoruz biz? Bedehiyat, Bedehiyat diyoruz. Tamam mı? Yani aslında bunlar biraz ilmi ıslahlar. Ben o kadar şey anlatmak istemiyorum ki herkes ne yapsın ee, anlasın. Hatta bazıları üzerinde böyle yüzeysel es geçiyorum incelediğinde aslında tam dakik olmadığı da görülür. Ama o kadar girmek istemiyorum ki <gülüyor> çok böyle detaylı gelmesin size. Yine sordum mesela kendisine. Hani bu soruları şunun için sordum. Yani kathi olarak nasıl bir çıkmazda olduklarını, aslında ne kadar... E, mesela sofistleri biliyorsunuz. Aslında ne kadar... Bunlar safsa tehli diyoruz. Aslında onlar kadar... Onlardan daha da beter olduklarının farkına varsınlar. En azından onlar biraz mantıki çıkarımlarla bazı hususlara yaklaşıyorlardı. Bunlar direkt kesilip dağıtıyorlar. Bunlarda o da yok yani. O yüzden bu kadar üstüne durdum. Buyur. Hocam yani belki şimdi sizin konuştuğunuz e, samimi değiller. Yani onlar... Bir Geçenden der söyledim zaten. Yani. Hamasiydiler çok. Ha, yani. yani ya önlerinde işte niçce onların zihin. Şu andaki mesela birimin e, bu yapısını Oluşturan adamlar o ekolden geliyor yani Nietzsche'yi takip eden adamlar bir gün işte insan oldu bilimli teknikli ilerleyici Tanrı'yı bulacak ve öldürecek sonra insan oldu kendi işte şu andaki teknoloji dehaz akla tapıyor insan aklını kendisine irahe edilmiş yani. bunlardan onları taklit ediyor. E yani orijinal bu zaten bir şey. aslında birazdan buna da dair böyle bir iki örnek gelecek. Bir keşke yani orijinal evet, çok, çok haklısın bu konuda. Orijinal ateistimiz olsa bizim gerçekten yani. Türklere özgü, orijinal bir ateistimiz olsa bizim için çok kıymetli olur. Yani şu o da mesela yani. Müslümanlara baktığımızda genel olarak, yani işte mesela en basından Facebook, şu bu fa sosyal medya ortamında görüyoruz. Yani insanlar o kadar cahil ki. Hani bu Müslüman kesimde de var maalesef. Şöyle bir şey var, ben yani mesela Facebook'ta e, belki yani takip edenler yani muhtemelen farkına varmışlardır. Çoğu itiraza cevap vermiyorum, hatta siliyorum. Yani sen bir şey anlatıyorsun adam o kadar e, usulden habersiz ki yani e, tamamıyla ona bir şey anlatmak için e, öncelikle tutacaksın 3-5 saat usulü bir şey anlatacaksın ondan sonra paylaşmış olduğun şeyin mahiyetini adam anlayacak. Yani ortam gerçekten çok başıboş durumda bunun e, farkındayız ama bu ateistlerde çok daha fazla. Ateistlerde çok daha fazla e, inşallah bunun psikolojik boyutuyla alakalı da niyetim var yani. Ee, hani sosyal medyanın insanları nasıl yönlendirdiği, insanların bilinçaltını nasıl doldurduğuyla alakalı. Siz şu anda mesela e, düşünün. İnşallah bir gün evrim teorisini konuştuğumuzda görürüz. E, şu anda o kadar Müslümanların birçok Müslümanın da ininde şöyle yer etmiş işte artık tamamıyla bu mutlak bir şekilde ispatlanmış bir teoridir diye. E, şu anda genelde bu e, üniversitelerde okutuluyor ama bu artık o kadar yaygınlaştı ki hani hayatında ilk defa internetle tanışan yeni yeni Facebook hesabı açan insanlar bile mesela örneğin veya işte bir YouTube'a giren insanlar bile rahatlıkla bunlara ulaşabiliyorlar ve çok kolay ve basit bir şekilde ne yapabiliyorlar? Bunları kabul edebiliyorlar. Şimdi bu insanlar bakıyor ki dünyada o kadar çok bilim adamı var ki evrim teorisini kabullenmiş. Bu yüzden bu artık katli bir husus olmuş. Değil mi? Tartışma. Kabul etmeyen bir husus olmuş gibi yaklaşıyorlar meseleye. İnşallah biz bunu bir gün işlediğimizde hem felsefik boyutuyla e, inşallah hiçbir yerde Allah'ın izniyle duymadığınız bir yaklaşım duyacaksınız evrim teorisinde. En büyük, çok büyük bir sıkıntı. Ben Müslümanların evrim teorisini reddeden Müslümanların e, reddiye verirken çok sıkıntılı reddiye verdiklerini görüyorum. Yani büyük büyük bir halal var, boşluk var ortada. Ama e, şöyle de bir sıkıntı var. Evet, direkt evrim teorisine reddiye verirken bazı ön mukaddimeler de şart. Mantıki ön mukaddimeler de şart. Bunları vermemiz gerekir ki insanlara ondan sonra bizim onlara vereceğimiz reddiyeleri e, anlayabilsinler. E, vereceğimiz reddiye sağlam bir zeminde anlaşılabilsin. O yüzden direkt tutup işte bir ders yapar da evrim teorisinin olmaz. Ya bak görüyoruz yani biz uluvu bile anlatırken bir sürü... E mukaddime anlatıyoruz değil mi? İşte iki zıt bir arada toplanmaz, nakiden ne demektir, zıttan ne demektir vesaire değil mi? bir sürü şey anlatıyoruz. E Bazıları mukaddime yapmamız lazım. O zaman diyeceksiniz ki ya biz hayatımızda böyle düşünmemiştik. Bir evrim teorisi, yeryüzünün tüm bilim adamları bir araya gelse evrim teorisi diye bir şeyin olması imkansız diyeceksiniz. Ve hayatın nasıl aklınıza gelmediği, nasıl... E, bu kadar e, basit bir şey gözümüzden kaçtı diye şaşıracaksınız. Ya da şimdi savunanlar mesela Sinan Canan işte Teoman e, Çok bu, çok Buna, çok Dömen, yani ilahiyatta şey... da, da çok var. Hay onlar savunurlar ama yani onlarda da bir metodoloji olmadığı için direkt sanki e, yani işte Darwin'in metodolojisini mi kullanıyorlar? Bak şöyle o söyleyeyim bir... size çok basit bir örnek söyleyeyim. E, bedehiyatı <gülüyor> kabul etmeyen safsatacılardan bahsetmiyoruz. Onların ne hale geldiğini Geçen dersten beridir görüyoruz zaten. Ama aklın en azından bir artı bir mutlaka dir diyen, bu zeminde konuşan bir insanla muhatap olduğumuzda evrim teorisini savunan, ha eğer tabi bu evrim teorisini savunan aynı zamanda e, e, bu yani bedeliyatı yani. kabul etmeyen bir insansa o zaman öncelikle yine neyi konuşacaksın, delil nedir onu konuşacaksın. Yine bedehiyatı kabul ettirmek zorunda kalacaksın. Şimdi biz bedehiyatı hususları kabul ettiği varsayımı üzerinden konuşalım. Şimdi yeryüzünde bedehiyatı kabul eden tüm insanların ittifakıyla bilimin ortaya koyduğu bazı hususlar her ne kadar kat'i artık olsa da e, ama şu e, var ki hepsinin ittifakıyla bilimin e, ortaya koymuş olduğu birçok husus var ki bunlardan bir kısmı nedir? Teoridir sadece. Bedehi değildir. Yanlış götürebilir, ileride aksi ispatlanabilir vesaire. O yüzden bilimsel birçok şeye zaten böyle yaklaşıyorlar, doğru mu? Biz bunun ilimde, mantıkta ismine ne deniyor, ne diyoruz buna? Zanni hususlar. Zanni hususlar, doğru mu? Zanni hususlar. Yani olabilir de olmayabilir de. Şimdi evrim teorisine kat'i demek büyük bir cehalettir. Bir kere bu bedehiyata terstir. Şimdi o adam bedehiyatı kabul ettiği için evrim teorisine zanni demek zorunda. Neden? Bedehiyat hiç düşünmeden direkt akla ne? Geliyor zaten. Peki aklın kat'i çıkarımı mı? Hayır. E, bilimin ortaya koydu mu veriler mi? Evet. Peki bilim adamları ittifak halinde mi? Değil. E, bilim adamlarının ittifak halinde olmadığını tüm dünya biliyor zaten. E, yakında da size müjde vereyim. İnşallah Türkçe'ye ne zaman çevrilir bilmiyorum. Bilim teorisine, evrim teorisine karşı çok dehşet, büyük, çok önemli bir kitap yazıldı. E, Birçok bilim adamının ortak bir çalışması, şimdi ben bunu açmak istemiyorum buna girmeyeyim inşallah size müjde olsun yani bu ileride e, bu olayın seyrini değiştirecek. Önemli de değil, kitap hiç basılmasa da bizim konumuz ne aksine söyleyen bilim adamları var, doğru mu? <gülüyor> Katiyat olsa katiyatta asıl olan ihtilafın olmamasıdır zaten. İhtilafın olması mücerede olarak onun zaten zannet olduğunu asıl itibariyle ne gösterir? O zaman evrim teorisi %99 doğru bile olsa, doğru mu? %100 ne yapamıyoruz? Diyemiyoruz. Bir şeyin işte e, zann galibi nedir? İşte %51'den 51'den kaç'a kadardır? Kaça kadardır? 99'a. 99'a kadardır. %100 olmayan hiçbir şey nedir? Hat iyi değildir. Eğer bir şey %99'sa Hı. aksinin olma ihtimali vardır. ne kadar düşük olursa olsun vardır. Kim evrim teorisine %100 diyebilir? Diyemeyiz doğru mu? <gülüyor> Zaten birçok şeyin Dawkins bile birçok şeyin, mesela Dawkins evrim teorisinin bazı ustalarından bahsettiği zaman diyor ki bu öyle bir çıkmaz ki buna şöyle diyebiliriz hayali. Acaba bu bir şey tarafından ışınlandı mı diye yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? O kadar. Yani o da zaten yüzde 100 olduğunu e, birçok e, sözlerinde aslında itiraf etmiş oluyor. Şimdi bu yüzde 99 doğru mu? Peki aklın kat iç karınları. mesela işte bedehiyat veya aklın kat iç karımları. Bir artı bir bunu bedehiyattın alalım. İşte kulli hadisin her hadisin bir muhdisi vardır. Bunu da diyelim ki, e, işte aslında o biraz tartışmalı. Selefilere göre bedehiyat e, ama eşairelere göre bedehiyat değil. Zorunlu bilgidir ama bedehiyat değil, önemli değil. Aklın kat'i çıkarımları, e, e, bir kere bir, bir artı bir eşittir, iki. Bunun e, doğruluk oranı nedir? Yüzde? Yüz. Yüz. Doğru mu? Şimdi biz evrim teorisini münakaşa şey yaptığımızda, Aklın bazı kat çıkarımlarıyla evrim teorisi diye bir şeyin o olmasının mümkün olmadığını söyleyeceğiz. Evrim teorisinin mümkün olmadığını söyleyeceğiz. kat bazı hususları ortaya koyduktan sonra. Onlar nedir? Konumuz değil şimdi o. Siz mantığını bilin. Dolayısıyla bizim biz kat-i olarak bir sonuca vardık. Bunun ismi nedir? %100. %100 ile ne çatıştı? Kaç çatıştı? 99. En iyi ihtimal %99. %99. Bunun açılımı nedir normalde? Yani zan, zan ile neyin çatışması? Katiyatın çatışması. Doğru mu? Zan ile katiyat çatışırsa yeryüzündeki tüm akıl ehlinin ittifakıyla nedir? Katiyat zanniyata zanniyo olan hususlara, katiyo olan hususlara zanniyo olan hususlara nedir? Mukaddemdir. Doğru mu? Evet. İşte bu neticeye varacağız. Diyeceğiz ki evrim teorisinin doğru olmadığı kat-i bazı hususlara dayanıyor. Sizin söylediği nedir o ama tabi bunu ispatlamamız lazım kat'i. Ondan sonrası bitmiştir zaten. Doğru mu? Ne çatıştı? Onların bilimsel olarak ortaya koyduğu zanni veriler ile aklın kat'i verileri nedir? Çatışmıştır. Yeryüzündeki tüm yine akıl ehlinin ittifakıyla bilimin ortaya koyduğu şeyler ile aklın kat'i çıkarımları çatışırsa hangisi mukaddemdir? Aklın kat'i çıkarımları doğru mu? Çünkü yeryüzünde hiç kimse İki kere ikinin dört olduğunu ne yapamaz? Kâr edemez. Kâr edemez. Eda edenlerin durumunu biliyoruz. İnat, kibir vesaire. Mücerred olarak olabilir diyor. Faraziyattır yani. Hı -hı. Bunlar Yunan'da vardı değil mi sizin bahsettiğiniz geçen. Tabii yazınız. ki. Bunlar bir akım, ciddi akım. Tabii yani, ciddi bir akım. Peki çok mu azlar yoksa çoklar mı? Vallahi çok az değiller kardeş. Çünkü tarih biraz uzun süreç. Çok az değiller. Bunlar bir ekol olmuşlar ve... Yani, bir... Bak neden? Tabii ki olmuşlar. Neden? Bunun en büyük delillerinden bir tanesi, hemen hemen kardeş, muhtemelar tüm kelam kitaplarında başlarında bunu münakaşa ederler ya. Bu ne kadar etkilendiğini gösterir, tarihte bunun ne kadar izleri olduğunu gösterir. Mücerrüt olarak tarihin bir döneminde kısaca gelip gitmiş, hiç itibar edilmemiş bir görüş olsaydı bu kadar üzerinde durulmazdı zaten. Kitaplarımıza gelmezdi yani. Evet. Evet. Yine daldan dala atlıyoruz. gelemeyeceğiz sonra derse. Hemen devam ediyorum. En son dedim ki işte e, bu bilimin konusu alanı değil e, dedik değil mi? O yüzden e, bilim işte iki ile ikinin dört olduğunu şey, e, evet iki ile olduğunu e, ortaya koyuyor ama bu aynı zamanda bu bilim daha sonra beş olduğunu ortaya koyar diyen insan büyük bir yanlış yapmıştır çünkü bilimin bilimin alanı olmayan usta e, konuşmuş olmaktadır. Pe, e, yine sordum ona mesela dedim ki cüz ee, külden büyük olabilir mi? Bu böyle mantıkla da konuşurlar. Ee, cüz, aslında bu cüz külden bu biraz böyle biraz e, insanlara yabancı gelebilir. De şöyle diyeyim parça bütünden değil mi? Öyle diyeyim. Evet. Parça bütünden büyük olabilir mi? Olamaz. Tartıştığımız kişiyle kapalı bir ortamdaydık. Ee, ondan önce size sorayım tabii. Ee, ona dedim ki işte televizyonu düşün. Televizyonun tuşu televizyondan büyük olabilir mi? Böyle bir şey yani hani Cüz külden büyük olabilir mi derken onu somut, somutlaştırma adına. Ee, size sorayım mesela diyelim ki e, televizyon nedir bir? Kül. Televizyonun bir bütünü. Bir de onun neyi var? Cüzleri var değil mi? Parçaları var. İşte ekran onun bir parçasıdır. kolonları varsa bitişik bir parçasıdır vesaire değil mi? Tuşu bir parçasıdır. Mesela diyelim ki tuş e, e, televizyonu hayal edin. Bir televizyonun tuşu, tuşun kendisi ayrıca televizyonun bütününden büyük olabilir mi? Muhal. Nasıl olamazsın olabilir, nasıl olamazsın ya? Anladınız mı cümlemi? Nasıl olamazsın kardeşler? Olmadı. Sa saçmaya indirgi ama abese yürücü. Hayır hayır, bu nasıl olamaz, mümkün. Bakın, bu cüzün külden büyük olması demek değil ki anlattığım örnek. Şimdi, şu televizyon düşünün, tamam mı? Adam manyak bir tasarım yaptı, şöyle bir tane düğme yapamaz mı? Yapamaz mı? Yani, yani. yapmasını yapar da yani saçmayı... abi, şey saçma... Abi şey. saçma değil, yani. bu akla ters değil. Konumuz o. Ha. Bana ne saçmadan, yani ben öyle... Bugün ne tasarımlar yapan var manyak manyak, doğru mu? He? Adam tuttu deli, yaptı bir tane tasarım değişik olsun diye. Veya öyle bir şey yaptı ki abi, şuraya böyle bir tane kablo çekti... E, Şöyle şu kadar bir tane tuş yaptı yanına. Onların televizyon olmadı, <gülüyor> tuş oldu yani. O yani çok tosiyon, önemli, ama bakın bakın değil. ben şimdi cümlemi bir daha kurayım anlayın. Bir televizyon hayal edin dedim. Bu televizyonun tuşu tuşun kendisi hariç televizyonun diğer bütününden büyük olabilir mi? Olabilir. O zaman olabilir. Olabilir. Hı. Ama bu bu cüzün külden büyük olması mıdır? Değil. Hı. Çünkü bakın şimdi iki tane size şey sunuyorum cüz külden ne zaman büyük olmaz? O cüzü de külle dahil ettiğinde büyük olmaz. Bu mümkün değildir. Şimdi şu televizyon düşünün. Tamam mı? Şu televizyon. Tamam. Şuraya bak. Şu televizyon düşünün. Tamam. Bu televizyonun adam normalde şöyle bir tuşu var. Doğru mu? Bizim meselemiz şu televizyon değil. Biz olgudan bahsediyoruz. Diyoruz ki, bir televizyonun tuşu o tuşun kendini saymaksızın televizyonun diğer parçalarından büyük olabilir mi? Mümkün ya. Biz bana ne gördüm görmedim. Biz ak, aklen mümkün mü diyoruz. Yani çı, çıksa bir tane adam, ulan sen olmaz mı dedim diyorsun, al çıksa bir fabrikadan yapsın önüne getirse, akla ters değilmiş, doğru mu? Getirir. Parçadan bol ne var ya? Yapar kocaman bir parça. O zaman yani mesela ne yapabilir adam? Televizyon ekranı şu kadar yapar abi. Şurayı da şöyle bir tuş yapar. Al sana dedi ekran. Bak televizyonun tuşu televizyondan büyük oldu. Ama televizyonun tuşunu televizyona dahil edip de saysak. Şöyle desek. Televizyonun tuşu Televizyonun tuşu Burada metodu önemli mi hocam? hocam televizyonun tuşu. Bütünden, bakın. Dakika. Bütünü, bütünden dakika. Değil. Ben, ben hariç ismini kullandığım Hı. için burada cüz bütünden büyük olmuş olmuyor. Şimdi dedik ki evet televizyonun bir tuşu o tuşun kendisi hariç televizyonun diğer parçalarından büyük olabilir mi? Olur. Hı. Ama televizyonun tuşun kendisini de dahil etsek tuş televizyonun bütününden büyük olabilir mi? Olamaz. Hı. Mesela düşünün e, televizyonun tuşu ne kadar büyük olursa olsun. Diyelim ki televizyon adam şöyle bir televizyon yaptı yanına da şöyle bir tuş yerleştirdi buraya. Şöyle basıyorsun televizyona. Olabilir deli adam yaptı bana ne. aklen muhal değil. Şöyle bir soru şimdi gelse, te, bir televizyonun tuşu, tuşun kendisi de hariç televizyondan büyük olabilir mi? Mümkün değil. Doğru mu? Çünkü tuşu da televizyona dahil ediyorsun. İşte bu cüz'ün külden büyük olma, olamaması bu demektir yani. Anlatabiliyor muyum? Cüz de ona dahil. Şimdi bir, apa, bir apartmanın kapısı, kapısı hariç apartmanın tamamından büyük olabilir mi? Olur. Doğru mu? Yani adam öyle bir kapı yapar ki deli adam bir kapı yaptı. Şey gibi kare kapısı gibi. Arkasında da apartman kaldı ufacık. Yapar. Yaptı. Ama o kapıyı da saydığımda sen şöyle bir soru sorduğunda kapı, apartman kapıyla birlikte apartmanın tamamını düşünelim. Tek başına kapı o kapıyla birlikte apartmandan büyük olabilir mi? Yani şöyle. Televizyonun tuşu bu mu? Evet. Televizyon bu mu? Evet. Televizyonun tuşu, bu tuşun kendisi hariç televizyondan büyük olabiliyor mu? Olabiliyor. Olabiliyor. Bu cüzün külden büyük olması mıdır? Yok çünkü Hayır. cüzü ayırdım, Hayırdır kül mi? değil ki. Külü değil kül değil çünkü cüzü buraya duruyor, cüzü çıkardım ben, külden büyük olmuş evet. olmuyor. Şöyle desem, televizyonun e, tuşunun kendisi, televizyonun tuşunun kendisi de dahil. Şu televizyonun tuşu televizyonun bütününden büyük olabilir mi? Hayır olamaz. Ha? Sadece tuşu televizyonun bütününden büyük olabilir mi? Tuş da dahil televizyonu olamaz. Çünkü tuşun yanında mutlaka ziyade olarak televizyon da olabileceği için, televizyon olacağı için büyük olamaz zaten. O yüzden cüz asla külden ne yapamaz? Ha? Büyük olamaz. Mesela bir onu cüzlere böl, onun bir parçası, i̇şte parçasına mesela 1, 2, 3, 4 diyelim. Bir parçası ondan büyük olabilir mi? Olamaz. İşte cüzün hiçbir cüz zaman ne yapamaz? Kül'den büyük olamaz. Büyük olamaz. Ancak o cüzü kül'den çıkarırsan o zaman da cüz kül'den büyüktür denmez zaten ona. Evet bir televizyonun ya kardeşim bir, bir televizyonun kumandasının tuşu televizyondan büyük olabilir. Bu cüzün kül'den büyük olması demek değil. Adam deli bir yapar. Mesela ne yapar? Buradan kapıya kadar bir kumanda yapar. Değil mi? Tasarım işte. Evet tüp tasarım deniyorum. Bir tane de tuş yapar. Böyle kocaman. Doğru mu? Mutfaktayken de böyle yanımda olsun. Tuş böyle bir odaları uzansın. Mutfaktayken de basayım. Bana ne? Dolayısıyla ben örnek verdim. Dedim ki bak dedim bu televizyonun tuşu. Televizyonun tuşu da dahil. Televizyondan büyük olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Olamaz. Dedi ki eee olabilir dedi. Dedim ya yani nasıl olacak? Bilmiyorum belki bilim ispatlar. Ya dedim ki sonra ben anlattım işte bunun bilimin konusu olmadığı Şimdi falan vesaire. Bana döndü nasıl çevireceğiz sizi? Nasıl? Bana döndü sizi nasıl çevireceğiz? Ver bakayım. Orada yeri olacak onun. Hangisiyle. Bakayım. Devam edelim. Evet. <gülüyor> O yüzden ne diyoruz kardeşler? Cüz külden nedir? Küçüktür. Diğer bir tabiyle kül cüzden büyüktür. Aksi mümkün değil. Tamam mı? O yüzden işte şu kaydayı bozmuş olmuyor. Çünkü cüz külden büyük olamaz derken o cüz zaten külden bir parça. Öyle sayacaksın zaten. Anladın mı kardeşler? Evet. Peki bizim bununla vardığımız sonuç ne oldu? Bu sadece ben bilimin verilerini kabul ederim diyen kimse aslında duyuları, verilerini ne yapmış oldu? Kabul etmiş oldu zorunlu olarak. Yani çıkmazsa düşünmüş oldu aslında. Değil, kavramış şöyle, Yani bu bilgiler biz hani yaratılışta olmadı mı? Şimdi bizim için bir gayb meselesi. Ee, yani gaybi bilgileri de bazı metodolojik e şeylerle belli kurallara oturtabiliyoruz yani. Ben buradan bu çıkarımı alıyorum yani. Yaş yani konuştuğundan da işte yani ABSE irca, saçmalama yani bunlar işte neyle açığa çıkarıyorsun işte bu Aynı. E şeylerle. Metodlar... İşte bunlar o yüzden e, birazdan onun önemine de değineceğim. O yüzden çok önemli kardeşler. Yani bizim epistemolojiyi bilmeme diye bir lüksümüz yok. Eğer İslam'ı savunmak, hakkıyla savunmak istiyorsan. Evet. Böyle bir lüksümüz yok kardeşler söyleyeyim. Ve bunlar bizim hep ehli sünnet alimlerimizin ortaya koyduğu miras. Bunlar el sünnet alimlerimizin bize bırakmış olduğu miraslar. Bunları işte 2019 yılında bir Ebuzerka çıkarmış değil veya işte bugün yazılan kitaplar var alimler yazmış onların böyle yeni çıkarmış. Ha belki bir farkı şu andaki dile günümüz diline daha uygun örneklendirmeler daha farklı belki biraz sistematik hale dönüştürülmüş falan ama bütün bunların bilginin kaynağı el sünnet alimlerinden gelmekte. Evet. <gülüyor> daha öncesi de var tabii. Daha önce yani biz baktığımızda Farabi, İbn Sina bunları hep konuşmuş. Dediğim gibi onlardan öncesi var yani. Sonra dedim ki doğru haber. Dedim şimdi saydık işte bedehiyat var değil mi? Aklı inceleme sonucu ulaştığımız bilgiler var, başka duyular var. Değil mi? Evet. Bunlar hepsi bilgi kaynağıdır. Dedim yine mesela Doğru haber. Evet. Hı? Doğru haber. D dedim ki doğru haber bilgi kaynağı mıdır? Nasıl dedi? Dedim mesela sizce e, ne der karşı taraf? Veya siz e, bilginin doğru, e, doğru haberin bir bilgi kaynağı olduğunu nasıl ispatlarsınız karşı tarafa? Ne denebilir? Nasıl konuşulabilir böyle insanlarda? Aklınıza bir şeyler geliyor mu? Geliyor yani mesela sen doğru haberin de bilgi kaynağı o, olmasını, olduğunu zorunlu olarak kabul etmek zorundasın diyoruz biz karşı tarafa. Aslında doğru haber onu biraz daha böyle çok böyle Şunu havami vermez. anlatmaya çalışıyorum ama ne dersiniz? Yani yüzeysel olarak aklınıza neler geliyor bununla alakalı? Doğru haber. Şimdi haber zaten olmuş bir şeyin sana iletilmesi. Sen ona şahitlik değilsin. şahit değilsin. O zaten bir bilgi. Tamam adam der sana. ki ya doğru haber benim için bilgi kaynağı Mesela, değil. Yalan olabilir. Doğru mu? Mesela? 3000 sene önce dünyanın ikinci bir uydusu vardı. Yani bir, bir bilgi bu. Yani, adam sana doğru diyebilir. bir bilgi. Tamam adam sana diyebilir. Yani ben ah, ilgilenmiyorum bununla. Yani benim için bilgi kaynağı değildir doğru haber. Dese. Aslında yani çok büyük bir İspatlanır çıkmaz var. Biliyorsun. Şimdi bu adam Bugün İtalyan'ın başkenti Roma'ya. Gitti mi? Gitmedi. Ama bugün bunu Aynen. inkar etme şansı var mı? Hı. Yok. İşte mesela bu. bu bunu inkar örnek. edemez. Ama gitmedi, görmedi. İşte Zaten bu e, haber derken aslında isminin ismine buna ne kadar doğru koy, koymamız gerekir o da ayrı bir konu. Dolayısıyla haberler ilim ifade eder mi dediğimizde? Şimdi adam karşı taraf sana şöyle bir şey sorabilir. Yani mesela doğru haber. Örneğin bir insan geldi dedi ki sana işte arka odada birisi var. Bunun doğru olma ihtimali var mı? Var. var. Yanlış olma ihtimali var mı? Var. Peki o zaman doğru haberle nasıl katiyata ulaşacağız? Yani biz onun yalan olmadığını nereden bileceğiz? Sonuçta bu zami bir şey. Şimdi biz gelen haberlerin bir kat'i bir sonuç ulaştırmasını eğer konuşacaksak, katı bir bilgi ulaştırmasını, katı bir bilgi ortaya koymasını konuşacaksak, bunu nasıl temellendirebiliriz biz? Şimdi tamam, diyelim ki doğru sözlülerin sözü alınır. E tam biz hani sünnet olarak böyle diyoruz, hadis ilminde bunu böyle söylüyoruz ama e zaten ahad haberler aslı itibariyle nedir? Zannedir. E, ravi hata da edile, edebilir, yanılabilir. Hadi günümüzde örnek alalım, adam şimdi gitti öbür odaya çok dürüst bir insandı ama bu insan masum değil hatadan. Yalan bile söyleyebilir. Doğru mu? He? Nefsine evet. uymuş olabilir. bir sonra para vermiştir demiştir ki ya git Ebu Zerkaya ki al şu parayı git Ebu Zerkaya de ki arka odada birisi var kandır onu. Adam da gerçekten çok takva nefsine uydu. Olamaz mı? Olabilir. E i̇nsan büyük günahlara bile düşebilir. Doğru mu? Durum böyle olunca nasıl bize bazı haberler kat'i bir bilgi ulaştıracak? Öncelikle tartışma konusu do e e doğru haberin e kat'i bilgi ulaştırmasını yoksa de olsa bilgi ulaştırmasını. Çok önemli değil. Doğru haber arkadaşlar bize bazen haberler kat'i bilgi ulaştırır. Biz böyle inanıyoruz zehri sünnet olarak ve bunu temellendiriyoruz. Bazen de zannide bilgiye ula e e ulaştırır bize. Ama sonuçta bir nedir? Bizim için haberler, bilgi, kaynağı ola, e, kat'i bilgi kaynağı ne yapabilir? Olabilir. Haberler, doğru haberler bizim için bilgi kaynağıdır. Bu doğru haberlerin bir kısmı bize zanni bilgi verir. Bazıları da nedir? Kat'i kat bilgi verir. Biz böyle inanıyoruz. Ve dedim ki sen bunu zorunlu olarak kabul etmek zorundasın. Dedim mesela örneğin. Şimdi bakın bunu arkadaşlar, bunu ben önemsiyorum. Bakın bunu iyi bilin. Çünkü... Ee, yani özellikle ateistlerin avam kısmı Müslümanların avam kısmıyla kıyaslanamayacak kadar e, hamasi yaklaşıyorlar. Ve birçok hususta oldukça son derece cahilce yaklaşıyorlar. Bakın kardeşler. Dedim ki sen bilime inanıyorsun. Evet. Big Bang'i kabul ediyor musun? Evet. Peki Big Bang'i nasıl kabul etti bu? Etmemesi lazım. Ben... Yani... Haber verdiler birisi ona. Haber verdi. Dedi ki işte bilim adamları haber verdiler ona. O da dedi ki evet Big Bang var. Bak. Demek ki doğru haberde senin için bilim kaynağı... E, doğru haberde senin için bilgi kaynağımış dedim. Durdu. Yine şey örnekleri verdim. Mesela dedim ki... E, işte yıldızların milyarlarca yıl uzakta olduğunu kabul ediyorsun değil mi? Evet. Peki, şurada şöyle şöyle fosiller bulundu diyorsun, diyorlar sana. Onun üzerine neyi kabul ediyorsun? Ha? Onun üzerine neyi kabul ediyorsun? Kabul ediyorsun. Onun doğru doğru. Evrim teorisini kabul ediyorsun. değil mi? Böyle büyük şeyleri kabullenmiş oluyorsun. Big Bang gibi büyük bir olayı. Sana işte... Biz gözlemledik. İşte yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor vesaire. Ondan sonra onun bir noktadan başladığına kanaat getirdik. Bunun ismine Big Bang diyoruz falan dediler sana. Biz inceledik. Teleskobu aldık. Uzaya baktık. Oraya baktık. Matematiksel işlemler yaptık. yaptık Bir sonuca vardık. Bak Big Bang varmış dediler. Önüne koydular. Sen direkt ne yaptın onu? Kabullendi. Yine sana dediler ki işte milyarlarca yıl uzakta olduğunu kabul ediyorsun yıldızın. Dediler ki milyarlarca uzakta. Kabul ettin. Fosiller bulundu dediler. Kabul ettin. Doğru mu? Yani yüzlerce şeyi neyle kabul ettin? Mücerred olarak sana getirilen haberlerle. Şimdi bir insan buna ne gibi bir itirazda bulunabilir? Yani ben bak sen bir haberle birçok şeyi kabul ettin ve bunu bilgi kaynağı olarak edinmiş oldum. Şeklinde ben böyle yaptım. karşı taraf ne diyebilir sizce? Ya kalp. Kardeşim sen nasıl Big Bang'i kabul ediyorsun bak, mücerred olarak sana bir haber geldi, sen de Big Bang'i kabul ettin. Mücerred olarak sandılar dediler ki biz fosilleri bulduk, inceledik, şu kadar yüz yıl sene, bin yıl veya milyon seneye dayanıyor dedik, sen de kabul ettin. Ne, ne der buna sizce? Ee, belki yapacağın birçok şey bu haberin inkar edecek yani. O zaman kendi ilancı düşecek. Da Genelde benim tartıştıklarım şöyle diyorlar. Diyorlar ki yani yakın benzer diyorlar ki ya ama bunlar sonuçta e, araştırılabilir. Yani doğruluğu yanlışlı. Bak ben onu, bu çok büyük bir tedlis bak. Bizim kardeş tartıştığımız şey bunlar doğrulanabilir mi, incelenebilir mi meselesi değil. Sen nasıl kabul ettin? Şimdi ben seni bu noktada sıkıştırdıktan sonra sen bana diyorsun ki gidip bakalım o zaman doğru mu değil mi? Benim meselem o değil ki. Sen şu ana kadar yani 2019'da Ebu ile o noktada onu konuşana kadar sen onu kabul ediyordun. şüphede etmiyordun. Kabul ediyordun onu. Ve bu kabulünü neye dayandırdın? Benim derdim o. Bilim adamları gözlemlemiş olabilir ki gözlemlemişler zaten. Ben Çünkü bana göre zaten haberlerini ben kabul ediyorum. Tabi her haber değil o tavsiye yani o, Konumuz o değil şimdi haberlerin hangi kısmı Sonuçta haber bilgi getirebilir mi getiremez mi onu tartışıyoruz Sen bunu o, o ana kadar nasıl kabul ettin Sana haber verdiler Doğru mu? Peki bir insan dese ki ya bakın şimdi Ya o kadar çok Konudan konuya geçmek zorunda kalıyorsun ki Çünkü bir ilmi mantığa dayanmadığı için bunların konuşmaları Mesela diyelim ki, işte patlamayı, patlamayı kabul ettin. Kime göre? İşte bir bilim adamına göre. Bu sana haber verdi, sen kabul ettin. Tamam kendisi. Ya düşünsene ya, bir tane adam geliyor sana haber veriyor. Sen tüm hayatını, bütün inancını, davanı, Allah'ı... ben Big Bang seni Allah'ın inkar etmeye de götürüyordur falan. Hani Kur'an'a ters de sana göre gibi. Yani şu adam sana haber verdi ve sen kabul ettin ya. Ama şimdi bu adam eğer yanlış olsaydı yanlış olsaydı şu, şu bilim adamı şu ve diğeri buraya böyle daha bir sürü çizebiliriz kişiler bunu yalanlarlardı. Bunlar bunu yalanlamadığı için bunlar da bunu doğruladığı için o zaman bu kesin bilgi dersi ateist. Tamam işte bak yine aynı hesap. Bakın bunlar sana haber verdi. Dediler ki bu evet. doğru şekilde. Evet. Doğru mu? Yani bunlar da haber verdi. Evet biz de bunun koyduğu teorileri gözlemledik. Aynıymış. Yani sen yine haberden ne yapamıyorsun sen? Kurtulamıyorsun. Kurtul Kurtul Kurtul yani. Tamam ulan ben de gideceğim alacağım teleskop gözlemleyeceğim. Bilim adamı olacağım ondan sonra bana ne diyeceksin? benim meselem o değil ki sen şu ana kadar kabul ettin bak sen inattan yapıyorsun yani sen mücedel olarak haberle ne yaptın araştırmadan ne yaptın kabullendin yani benim konum senin bilgiyi nasıl elde ettiğin yoksa bu deneylenebilir mi deneylenemez mi ya öyle itiraz getiriyor ama bunlar deneylenebilir gel bakalım doğru mu değil mi benim meselem o değil ki sen bilgiyi nasıl elde ettin tartışma konumuz bu o yüzden o noktadan çıkarmayacaksınız onu evet. doğru mu evet. şimdi fosil buldu adam geliyor Allah'ın dağında gidiyor fosili buluyor laboratuvarda gözlemliyor, bir makale yazıyor. Sen de saftirik gibi inanıyorsun diyoruz şimdi bak. Ya Tabii bir avami konuşuyoruz. Sen bilim adamlarına saftirik mi diyorsun, koskoca bilim adamı? Hee işte bak ne diyorsun sen bana? Koskoca bilim adamı ne demek yani? Koskoca bilim adamı yalan mı söylüyor diyorsun. Yani yine ne oldu? Mesela neye döndü? Haber, Haber adım. Adım. Çıkamazlar, o yüzden bakın hiç işte bu kadar laboratuvarda inceleme. Bir dakika onlar sana diyor ki biz inceledik sen inanıyorsun. İncelerken orada değildin. Düşünsen 10 tane ateistle tartışıyormuşuz. İncelerken diyorum ki orada değildiniz siz. Gidip orada fosili kazarken görmedin sen o fosili. Sonra gidip laboratuvarda onlarla da incelemedin. Bir gün interneti açtım, bir baktım Google'a fosil yazdın sana bir makale çıktı. İnandın bu kadar basit senin dinin. İnandın yani mücrede olarak habere. Çıkıyormuş bir tane ateist. Ben bilmem şu üniversitede, Oxford'da okudum şu bilim adamıyla bir tane fosil gördüm. Ha yani sen görmeseydin hiçbir zaman bu haberleri kabul etmeyecektin. Sen o an orada bulundun diye kabul ettin değil mi? Bırak yani. <gülüyor> Hadi diyelim onu kabul ettin. Gördüğün bir fosil olayını kabul ettin. Sen dünyada diğer bulunmuş fosilleri de kabul ediyorsun. Big Bang'i de kabul ediyorsun. Doğru mu? He? Bu teoriyle haberi var. Yani demek ki yani ha, haberi inkar var. İnkar edenleri şey, yola getirebilir miyiz? <gülüyor> Öyle bir Hayat soru biz... sordum ki Muhammed abi. Türkiye'de maalesef hadis inkarcılarıyla da aynı şekilde ben sağlam zeminde hiçbir konuşma, hiçbir kitap, hiçbir makale görmedim bu zamana kadar. Evet. Bu benim içimdeki bir acı. Ha, yani kimse gelip bana demesin sen niye yapmıyorsun? Benim bu benim söylediğimi değiştirmez. Bu Böyle bir gerçeğin olduğunu değiştirmez. Mesela. İkincisi, o benim niye yapmadığımı sizin için kayb. Çeşitli sebepleri vardır, maslahatları vardır. Allah katında geçerlidir veya değildir. Ben onu bilemem. Ama benim hiç daha kendi nefsimde bulunduğum ortamı gözeterek şu anda bunu yapmanın daha vakti olduğunu düşünüyorum. Çünkü sünneti kabul edenler, özellikle selefi camianın hadis mealcileri kısmını kastediyorum. Özellikle onların koyduğu öyle bir yanlış sünnet algısı var ki öncelikle bunu yıkmak gerekir. Yani öncelikle bir iki sene bunu yıkmak gerekir, seni topa tutacaklar zaten. Yani sen biteceksin bir kere. Onların gözünde sünnet inkarısı olacaksın söyleyeceklerini Çünkü o kadar yanlış anlatılan şey var. Önce tabuları yıkacaksın insanların gözünde. Bu uzun bir müddet. Ondan sonra bu tabuları yıktıktan sonra bazı kaidelerin e, işlenmesi gerekiyor. Burada anlattığınızda benzer bazı hususların. Ondan sonra işte sünneti en güçlü. Geçen de Facebook'ta zaten öyle bir şey paylaşmıştım. Demiştim ki sünneti en güçlü nasıl savunabilirsiniz? Birisi size dese ki sünnetin vahiy olduğunun en büyük delili nedir? Herkes... Maalesef ayetler yazdı ve tamamıyla bunların mantıklı olarak altları boş. Büyük bir sıkıntı. Dedim bir nabzı ölçeyim. Hiç de yanılmadım yani maalesef. Hı. Söylediğin şeyle ispatlanır Muhammed abi. Başka yolu yok. Bundan başka yolu ispatlanmaz. Getireceğin bütün nasla, Kur'an'daki şeyler bu mantığın üzerine yerleştirilip getirilmesi gereken şeyler. Evet budur. baktığınız zaman bunların hepsi dünya kadar haberi kabul ediyor. Yani ey bilmem ne ilahiyat profesörü sen gittin Big Bang'i göz dedin ha gittin Abu zittin oldu Abdullah atlar geldi sana dedi ki biz gözlemledik Big Benki sen inandın ya bu kadar eşekler. bu kadar gittin inandın ya bu kadar bilim adamı dünyada şey olsaydı işte yanlış olsaydı diğerleri yalanlardı ne yaptın sen yani ne yapmış oldun böyle dedim ki bak ebür bilim adamları da onu doğrularken yalan mı söylecek yine neye döndürdün bunu? Yine neye döndürdün? Haber'e döndürdün. Şimdi Richard Dawkins ne bu adam? Ne bu adam? Alanı ne bu adamın? Bilim. Yok bilimin hangisi? Hangisi? Biyoloji. Ya, evet evet. Biyolog. Doğru, evet. Biyolog evet doğru. Yani bu ne yapar bu adam? hayvanın inciğini, cinciğini, boncuğunu çıkarır Hücreleri, şunları bunlara. Bunun bu adamın bu adamın ne bilgisi var ya uzayla alakalı? Ne olabilir ki? Alanı değil. Benim de ne olabilir ki? Ben de takdir işte değil mi? Hatta ben ondan çok daha cahilimdir belki uzay bilimlerinde. Ki öyledir Çünkü etrafında bilim adamları var hep onlarla istişare ediyor. Doğru mu? Bu adam geldi. Kendin hadi diyelim inceledin. Doğru mu? Sana bir şey demiyorum evrim teorisine nasıl vardın, kendin inceledin mi demiyorum. Ben sana başka mantıkla münakaşa ederim. Sen felsefede çökmüzsün, ee, istediğim kadar biyolog ol. Benim diyorum ki benim bazı aklı kat -i çıkarımlarım var. Evrim teorisinin doğru olamayacağını eğer aksini iddia ediyorsan buyur tartışalım. Sen daha hiç biyoloya girmeden biteceksin zaten o meselede. Benim tartışmam o yüzden bununla sen gözlemledin mi değil. Doğru mu bu adamla? Alanı o. Peki uzay ne anlar ya bundan bu meseleden? Uzay bilimleriyle uğraşan insanlar ne anlar? Alanları değil. Herkesin demek ki ne? Bir alanı var. Mantığın da müstakil ne? Bir alanı var. Hepsi farklı bir boyut. Bunlar bunlarla ne müdahale ediyorlar? Buraya. Doğru mu? Bak bu, bu bu ikisine hakimdir. Çünkü bu sana diyor ki senin diyelim ki bilimsel olarak çıkardığın bir şey var. İki zıt bir arada toplanıyor. İstediğin kadar bilimsel olarak sen bunu söylemeye çalış. Doğru olamaz bu. Yani şu sana diyor ki sen istediğin kadar hayvanların cerek şerekinin dört olduğunu aksini ispatlayamazsın diyor. İstediğin kadar bana uzayı gözlemle şu çerçevede değerlendirmek zorundasın. Çık ama şu çerçeveye muhalif olamaz. Şu şuna muhalif belki bir yerde çıkar. Bilmiyoruz. Bu evet. buna muhalif belki çıkar. Doğru mu? Şu şuna ters olabilir şunun koyduğu veriye. Şu şuna ters olabilir tek hakim budur ama. Sen Kur'an'ı sünneti kabul ederken de, o yüzden Ra e, İmam Razi mesela o kadar yanlış anlıyor ki bunlar akıl nakle mukaddemdir derken ne kastedildiğini anlamıyorlar. Ama işte bizim bazı aşırı selefi kardeşlerimiz hatta bazı hocalar bilmeden eleştiriyorlar ne kastettiklerini akıl nakle mukaddemdir derken. Ya. O yüzden baktığın zaman bunlar Kur'an'ın Allah tarafından olduğunu ispatlama, ispatlamaya çalıştıkları zaman tek sığınacakları şey neresi? Bu kardeşlerimizin yine burası değil mi? Hı. Aslında Razi'nin söylemek istediği bir noktada da bu. Akıl nakli mukaddemdir der ki. Yani, yani aklı... biz e, Allah'ın varlığını nasıl ispatlayacağız Razi'ye göre? Şöyle mi? E bak işte Allah Kuran'ın şu ayetinde ben varım diyor. Böyle mi ispatlayacaksın? Ha? Yoksa sen aklen Allah'ın varlığını ve bir peygamber getirmesinin, getirmesinin e, onun kemaliyetine, kemaliyetine yaraşır olduğunu, ondan sonra bu peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ispatladıktan sonra ondan sonra Kur'an'dan ayet getirsin. Çünkü peygamber sen akli delillerle mutlak olarak onun Allah Resulü olduğunu ispatladıktan sonra getirdiğini otomatikmen hak oluyor. O zaman Kur'an'dan ayet getir. Ama hepsinden önce neyi mukaddem kıldın sen? O Kur'an'a gelinceye kadar hak olduğuna. Aklı mukaddem kıldın. Razi'nin bir noktada söylediği bu işte. Birçok kardeşin anlamadığı da bu. Bir de aklın tabii çizgi e, e, yani böyle... Akılla nakil çatışırsa naklin kısımları var. Mesela aklın kat'i çıkarımlarıyla kat in, e, delaleti ve subutiyeti kat'i olan şeyler razıya göre zaten çatışmıyor. Yani belhasıl buralara çok böyle dallı budaklı oluyor da. İşte bu Dawkins buradan anlamaz, bu buradan anlamaz. Doğru mu? Evet. Ama bu buna kesin inanıyor. Bu, bu ne derse buna inanıyor. Uzaylı, bilim adamları ne derse bu buna inanıyor. Arkadaşları doğru mu? Haber getiriyorlar, inanıyorlar. Sen dünyanın en büyük bilim adamısın. taklit ediyorsun. Sen ne derlerse onu yapıyorsun. Sen de işte bilmem ne abicim. Sen de bu sana ne derse evrim teorisiyle ona inanıyorsun. Ne sen uzaya çıktın ne sen labor laboratuvara indin. Doğru mu? Herkes birbirine haber naklediyor. Kabul. Sen, düny dünyada milyonlarca ateist var. %99.9'u incelememiş bunları değil mi? Mücerred Tabii. olarak haber olarak kabul ediyorlar. Taklidi. Doğru mu? Kesinlikle. Şimdi ben size sorayım kardeşler. İşte buradan haberin bir de katliyeti var, mütevatir olayı var. Sen Muhammed abi gitmediğin bir ülke söyle bana. Meşhur olsun. Mesela Japonya'ya Japonya gitmedin. Nasıl ispatlayabilirsin ha bana Japonya'nın olduğunu? İddirat. Haber. Bak ben sana söylüyorum. Haberden başka bir yolda ispatlayamazsın bunu. Tabi orada haber bir noktada akılla orada çatışıyor. Akli de denebilir de. Asıldan bahsediyoruz. Haber dışında sen ispatlayamazsın bana Japonya'nın olduğunu. Neyle ispatlayacaksın Muhammed abi? Olur mu ya bana televizyonda gördüm işte ya. Televizyonda dediler tamam. Televizyonda dediler ki bak bu çektiğimiz Japonya seninlandın. Haber haber başka bir yolun yok senin. Haber mütevatir bir şekilde yaygınlaştı. Doğru mu? O zaman mütevatir nedir? Kat'i bilgiye ulaştı. Bak. Haber mütevatir olunca ne olur? Seni ulaştığı bil, ulaştırdığı bilgi nedir? Kat'idir. Sen böyle bir akli çıkarım da yapmıyorsun bu Sen hiç hayatında araştırmaya ihtiyacı duydun mu? En ufak bir şüphe duydun mu Japonya diye bir ülke olduğunu? Aklın ucundan geçti mi Hindistan diye bir yer olduğunun, Pakistan diye bir yer olduğunun gitmediğin halde? <gülüyor> Doğru mu? Ama haber o kadar yaygınlık kazandı ki mütevatir. <gülüyor> o zaman mütevatir haberler kat'iyat ifade ederler. Doğru mu? Ha? Mütevatir haberler ne olur? Kat'iyat ifade ederler. Kat'i sonuçlar ifade ederler. Hı. Asla kaçamazsın. Ne Kim bana ispatlayabilir ya Atatürk diye birinin... Yaşayıp öldüğünü haberden başka ispatlayamazsın. Ya belgeler var. Ya işte ne belge işte. Belge haber demek zaten. Sen sünnetin inkar ediyorsun. O kadar belge sana e, mahtutatlarla gelmiş. Atatürk koyuyorlar önüne. Belge Atatürk'ün bak bu imzasıdır, bu nutkudur. Zerre kadar şüphe etmedim bugüne kadar. Ya o kadar da olur mu işte belgeselleri var televizyonda. Tamam işte kardeşim sana bir tane görüntü gösterdiler. Sana dediler ki bak bu Atatürk. Sen dedin ki aa baktım bir tane Atatürk. Bunu e Belki mı? o e, Abdülcabbar uzun atlardı o adam. Abidin keferekti. Olabilir. Sen Hadi diyelim ki inat etti bunlar. Yani Atatürk kardeşim o kadar şey var, e, görüntü var. Yine haberden çıkmıyorsun da tam Fatih Sultan Mehmet'i kardeşim. Şey mi diyeceksin? Utanmadan tablosu mu var diyeceksin? Oradan misdilal edeceksin yani. Sana hmm. geldiler. Dediler ki bak bu Fatih Sultan Mehmet'in tablosu. Çok özür dilerim. Bu... E, Vatikan'ın öldürdüğü bizde bir tane yazar var. Şimdi ismini hatırlamıyor. Yani İsa'nın aslında tarihte yaşayan bir e, insan olmadığı, e, İspartalı' ya da e, şeyli bir e, zatın hikayelerinin olduğu İsa Aleyhisselam'da Peki niye bunlar söylüyorum. dalga geçiliyor bu insanlarla? Mütevatileri inkar ettikleri için. Aytun Yeryüzünde Aytun. hangi insana dersen de Fatih Sultan Mehmet'in varlığı şüphelidir. En cahilinden, <gülüyor> en... E, Alemine kadar. Hepsi bu insanla alay eder. Yeryüzünde tek bir şüphe eden bir insan var mı? Muhammed diye birisi yaşamış. Doğru mu? Yani gerçek peygamberdi veya de ondan bahsetmiyorum ha. Tamam mı? İnanan var, inanmayan var. Ama böyle bir insan çıkmış şu bölgede ve peygamberlik iddia etmiş. Bunu yeryüzünde inkar eden insan var mı? 1400 sene ne gördük ne ettik. Kim Yunan kültürünü inkar eder? Kim böyle fikirde, yani tarihe bakıyorsun bir sürü kat'i olarak hiç böyle hayatımıza şüphe etme Kim ya e, İstanbul'un fethedildiğini inkar eder? Şey demez. Neyle geldi sana? Haber. Mütevatir haberle. Peygamber Kur'an'dan başka bir şey konuşmuştur. Tarih boyunca nesillerden nesillere, beldeleri birbirinden farklı olduğu halde. Birbirinden uzak olduğu kültürleri, dilleri birbirinden uzak, nesillerden nesillere peygamberin Kur'an dışında bir şeyler konuştuğu ne olmuş söylenmiş tarihte mutlak olarak bu dönemlerde inkar edilmiş mutlak hadis inkarcılığı tarihte hiç olmamış çünkü bu mütevazi inkarla aynı şey bunların detaylarına gireceğim şimdi bunu e, ileride yani bunlarla alakalı ders yaparsak bir gün nasip olursa konu mu değil yani benim anlatmak istediğim haber ne olur ya en basitinden. Bir tane ateist, annesinin, e, kendi annesi, babasının kendi babası olduğunu da şüphesi var mı ya? Hiç şüphe etmiyorum. Hepsi doğduğunda ne evet. diyorlar, bakıyorlar, yanında bir tane büyük var, ben senin annenim diyor, baban benim diyor, evet o da diyorsun ki, sen diyorsun ki, evet babam annem sensin. Nereden biliyorsun? Sana bak iki tane adam haber verdi, mütevatir de değil ha, o kadar sika şeyleri geçiyorum, sika raviler, hayatlarını vermişler. Ee, bu yolda can vermişler, bunun için savaş etmişler, canlarını vermişler, hadis yazarken e, komaya girip ölen olmuş, gözleri bozulan olmuş, bu kadar hayatını vermişler. Doğru mu? Ya en ufak hadis şartlarından bir tanesi, bu da ayrı bir problem biliyor musunuz? Yani Mustalah okuturken de maalesef burada da bir boşluk var. Bu da anlatılmıyor doğru düzgün. Aslında şu da var, hadis inkarcılarından meramımız da doğru düzgün anlatılmış değil. Tamam adamların cehaleti ayrı bir şey ama meramımız da gerçekten doğru gün anlatılmış bir şey değil. Şimdi hadis siliminde biz baktığımızda kardeş ben şimdi şey e, buraya bir şey çiziyorum. Hayal sınırsız değil mi? Evet. Atalım kafadan. Bu benim. Şurada bir tane ip var. İp bağlıyorum ayağıma. Buraya bir tane ne koyuyorum? Dünyayı koyu ayağını çekiyorum. Yok yok, e, e, mümkün olabilecek şeyler olsun. Sandık koyuyorum. Sandığın içine, yerde araştırıyorum, 13 tane karınca buluyorum abi. 13 tane karınca yerleştiriyorum abi. <gülüyor> Ondan sonra diyorum ki, karıncanın yanına da şu silgiyi koyayım. Sonra şu silgiyi koyuyorum. Şuraya da 2-3 tane çeyrek altın koyuyorum. Short e, giymişim. Malikilerin görüşünü tercih ediyorum. Baldırım da açık. Haram da diyemez kimse katli olarak. E, burada da bir tane atlet koyuyorum abicim şöyle. Atlet diyorum. Ee, saçlarıma şöyle 12 tane ip bağlamışım. Bu asılan ip var ya. Hepsinin altına abicim mandal koymuşum. Her bir mandalın altında mandalı birer tane cep telefonu bağlamışım. Ee, i̇şte her cep telefonunda da böyle bir tane Halley var ya. E, Bakkalda satılan ülkenin falan <gülüyor> reklam oldu şimdi. Halley koymuşum. Ee, Halley'in üzerine de böyle üçer e, tane peruk takmışım. Abartın biraz daha, he? ha? Ee, her hepsinin altın yan. <gülüyor> Neyse. Tamam, Abiciğim ben böyle sokakta gezi geziyorum. Bu haram mı? Değil, Değil mi? Değil. Yani Peki ne? ne bu abi bu ne? Ne Kuranda var ne Sünnette var bunun haram desek bir türlü demesek bir türlü bu ne ya? Bu olay ne? Bir de eşek gibi anlıyorum yolda. Öyle anlı anlı gidiyorum. Ha? Çılgın bir adamım ya Deli de deli Aklı Aklım başım da yerinde Ha bir de ayaklarıma ne paten takmışım abicim Patenin tekerliklerine de Şöyle e şey Üç tane bozuk laptop takmışım İsraf da olmuyor böyle at çöpe atılacak Laptoplar takıla takıla tangır tangır yürüyorum Laptoplara da böyle birer tane salçadan Konserveler Tenekeler bağlı böyle yolda yürüyorum Deli deli ya ne diyebilirsin ha buna? Bak Sadece bu o kadar örfe... örfte, örfe muhalif. Evet. Bu bir noktada e, yeri gelir, <gülüyor> hiç davidir, haram da denir. Benim konum o değil. Bak kardeş, çok daha öteye gidiyorum. Ben çok, şimdi çok temiz, güzel bir elbise giydim. Helal olan, Elim, yüzüm, her şeyim düzgün. Yolda da efendi efendi yürüyorum. Ama üzerimdeki diyelim ki çok basit bir şey. Diyelim ki kol düğmesi gibi bir şey bile olsun. Bizim örfte kötü görülen bir şey diyelim. Tamam mı? Ha, ya örften örfe ne, ne türlü değişiklikler var? Doğru mu? Evet. Yani diyelim ki kol düğmesi bizim örfte kötü. Bunun hadisini almıyorlar biliyor musunuz? Muru'et bu demek. Kişiliği zedeleyen olgularda bile hadis almıyorlar. Tabi bunun detayları var da. Evet. Bak bu noktaya kimse dikkat çekmiyor. Sen gelmişsin... Biraz avami olarak söylüyorum. Allah'ın kafir oğlu kafiri sana demiş ki ben laboratoya girdim, bu sonuca vardım, sen ona inanmışsın haberine. Doğru mu? Adam da belki onun dışında her türlü pislik de var, normal hayatında. Bak, مَا اِتَّسَرَسَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَبْلِ الدَّابِتِ اَلْمِسْلِهِ لَا مُنْتَهَى مِنْ غَيْرِ شُزُوزٍ وَلَا اِلَّهِ Hadis'in kısacası yüzeysel beş şart. Bunların içerisinde adil olacak değil mi? Ha? Adaletin istilahta, hadis-i mustalahları okuyun, adaleti açtığımızda esbabul fusub diyorlar bundan uzak olacak. Yani ne diyorlar işte büyük günahlar işlemeyecekler, küçük günahlarda ısrar etmeyecek. Bir de ee, onda muru zedeleyen bir şey olmayacak. Evet. Kişiliği. Bu da nedir? Kişiliği zedeleyen şeyin Zaten sen haram istedin mi bunlar kişiliği zedeliyor da. Örfe bile, yani örfen bile toplumun örfüne, tabi e, dine mukalif olmayan örfüne, muhalefet etmeyeceksin. Birçok hadisçi, bugün diyelim ki toplumda, bundan 15 sene öncesini söyleyelim, bir Türk geldi böyle mahallede, tüm mahalleye mukalif olarak Arap entaresi giyordu. Doğru mu? Onun hadisini almazlardı işte bak. Peygamberin giydiği elbise olduğu halde. E, sünnet diyemezsin, örfidir. Hadi örfi, o elbise örfü üzerinden gidelim. Bizim toplumda yasaksa, şeyse, ondan... O kadar ince bir detay. Evet. Bak muru et. Hadis ilminde hani hadis ilmine ne kadar güvenilir bu tartışılır ya. Ben son zamanlardaki tartışmaları dinlediğimde maalesef şuna dikkat çekmemeye çok üzüldüm. Bu o kadar önemlidir ki kardeşler. Yani hadis ilminin ne kadar dakik yani muhaddislerin ne kadar inceleyip sık dokudukları ne kadar sağlam temellere dayandıklarının en büyük alametlerinden biridir. Beş şartı açarken şu susa değinmek. Muru et. Ben şimdi ne kadar zahiren takva olayım, amellerde evliya Allah olayım, ben adletle gezdiğim zaman bu toplumda hadis işte birbirlerine hadis naklettiğimiz dönemlere gidelim. Kimse hadis almaz. Evet. Asıl itibariyle. tabii bazıları bazıları da gevşek davrananlar var. Şartların bir kısmının içeriği, detayları, içtihadı ona girmiyorum. Yani asıl yüzeysel konuşuyorum. Neden topluma mukazmıyor? Şöyle mi diyeceğim ben yani e, hadis müalcileri gibi? Ya kardeşim Allah'ın kitabında Resulü'nün sünnetinde atlet giymenin haram olduğuna delil mi var? Diyor. Ben demiyorum haram. Ona delil var falan. Alimler o kadar ince elip, sık dokunmuşlar ki muru eti bile buna koyuyorlar. Kişiliği zedeleme olayını açtıkları zaman içindeki anlamlardan birisi de o toplumun örfüne ne? Muhalefet etmek. İyi o zaman Kur'an sünnette e, yeri yok. Sen delil bulamıyorsun ya o yüzden çizdim. O az önceki serseri gibi gez o zaman hiçbir ne delil yok. Koy on iki tane karınca böyle abuk bu şeyler çizdim ya. O zaman ona da delil yok. böyle mi yaklaşacağız yani? Bir örnek verebilir hocam? İsa'dan önce 4. yüzyılda Aradot yaşıyor. Onun kitabı İsa'dan sonra 2. yüzyılda basılıyor bulunuyor şey yapıyor ya da birileri aktarıyor. Biz onun kitabına bak arada 600 sene var. İtibar ediyoruz bugün bir değer olarak toplumun içerisinde. Ama ne dedim? E, ne dedim? Muhammed abi dedim Ta milattan önceki şeyler kat'iyet. Onlardan gelen kitaplarda şek şüphe edilmemiş bugüne kadar. Bu kabul ediliyor. Elden ele gelmiş sana, sen Aristo'dan gelen şeyleri, şunlardan bunlardan gelen şeylerde ne kadar şüphen yok ya onun kitabı olduğuna dair, hiç tartışmamışsın bugüne kadar bile. Tamam, illaki bazı kitaplar var müellifleri, ee, şey, tartışmalı. Ama sen nutuk, belgeli. Ulan belgeyi birisi hazırlar, sana koyar. Sen ne yani, belge ne ya? Evet. Eğer, eğer illetin belgeyse zaten hadistenin hepsi belge. Doğru <gülüyor> mu? Zaten hepsi senetli. Dünya tarihinde hiçbir dinin mirası bu kadar sağlam ve yaygın bir şekilde korunmamıştır. Evet. Ve bunu birilerinin uydurması da imkansız. Çünkü zaten mütevâtirin en e, önemli e, özelliklerinden bir tanesi, birbiriyle alakasız, birbiriyle hiç tanımayan, farklı düşüncelere, farklı olgulara sahip olduğu herkesin ortaklaşa kabul ettiği olgular. Birisi Amerika'dan arıyor beni, diyor ki ya... Tele, duydun mu televizyonda şey ölmüş mesela, atıyorum ne, ne ölmüş, işte İçişleri Bakanı ölmüş Türkiye'nin mesela. Allah Allah diyorum, doğru olmayabilir değil mi? Tak bir kapatıyorum, mutfaktan hanım geliyor, televizyona baktım diyor, bak şimdi Ya televizyonda şey gördüm diyor, ulan hadi bir ihtimal hanımla o kişi birbirlerini tanıyorlardı, arkadaşlarla o da bayanlı diyelim. Bir şekilde anlaştılar, mümkün değil mi yani? Ama ben yine zerre kadar şu durumda bile şüphe edebilir miyim o zaman? Hadi o adam bana dedi ki ya televizyonu açsana İçişleri Bakanı ölmüş böyle bir haber var. Ben aslında pek şüphe etmem değil mi normalde ama yine bir ihtimal koyabilirim değil mi yani bir ihtimal var. Ulan telefonu kapatır kapatmaz hanım. Peki hanım hiç onu tanımıyor tanımadığını biliyorum. Hanım da mutfaktan geliyor veya işte evir odadan elimde telef şey e telefon açmış haberleri. Ya bak diyor İçişleri Bakanı ölmüş ben daha görmüyorum onu. İkisinin haberi birleşti. Zerre kadar şüphe edebilir miyim? Aynen. Fırıncı bağırıyor Ahmet abi yukarıdan. Bağırıyor Ahmet abi içleri bakan ölmüştüm. O anda onu da duyuyorum. Bunlar birbiriyle alakasız. Bak o yüzden mütevatirin tarihi ne? Bir ceme, bir topluluğun bir topluluğunda bir topluluğun yani büyük bir topluluğun bir e, yalan söylemesi imkansız olacak kadar. Kendisinden büyük bir topluluktan tüm tabakalarda olacak şekilde Aynen. rivayet edip Adeten yalan üzerine birleşmeleri imkansız olmasıdır mütevatır. Sana geliyor diyor ki Ahmet abi diyor o da öyle diyor. Allah Allah sen, sen de ne kadar şüphe olmaz zaten şu saatten sonra. Zaten burada bile mütevatir gerçekleşti. E, sayı olarak her ne kadar nedir mütevatir Bu da ayrı bir konu da. Hadi diyelim abi ben meseleyi uzatayım. Buradan atladım. Daha bak hiç kendim bakmadım sadece duydum. Acil, O anda da acil bir işim vardı bankaya. Bankaya bir gidiyor abi? Bir bakıyorum böyle yanındaki adam e, bankada çalışan yanındakiyle muhabbet ediyor benim işlemi yaparken. Ya abi bakanı Bakanı'na yasak oldu falan diyor. Ondan sonra bir çıkıyorum bakkala gidiyorum. Bakkal bana diyor ki ya abi duydun mu abi İçişleri Bakanı falan vefat etmiş. Ben hala diyorum ki bak bunun olmama ihtimali var. Sonra... Tayyip Erdoğan'dan bana telefon geliyor diyelim. ben de tanıyor. Geldiği İçişleri Bakanı. Haber değil mi? Bunlar hepsi haber. Geldi Geldiği İçişleri, İçişleri Bakanımız vefat etmiş. Gidiyorum abi. Bir bakıyorum kefenin içerisinde. Kefeni de görmemişim. Gömüyorlar onu. Herkes toplanmış. Bak diyorlar bu İçişleri Bakanı. Ben haberden çıktım mı da? Hayır. Ya ben buna inanmayacağım değil mi? Ya ben bu olaya inanmayacağım. He? Lan senin anan senin. Ben ananım demiş. inanmışsın. Ya hocam bir DNA testi var. Ha, yani sen DNA testi... Yaptıkları için inandın değil mi? <gülüyor> bir de öyle diyenler var ya ispatlanabilir değil. Benim derdim ispatlanabilir değil. Sen nasıl inandın? Biz onu koruyacağız. Yeryüzünün bütün ülkelerine dağılmış, dünyanın her bir yerine ellerindeki hadislerle dağılmış, birbirini tanımayan, bu kadar kopuk, aynı hadisleri, aynı rabileri dünyanın her yerine taşımışlar. Dünyanın her bir tarafından mahdutat çıkıyor. Her bir tarafından şey çıkıyor. Bunlar birbiri tanımayan, birbirinden kopmuş, i̇bn Abbas oraya gitmiş, tebliğ etmiş, oraya hepsinin hadisleri ittifak ediyorlar. Bu hadisler birleşiyorlar. Anlamda kimileri lafızda birleşiyorlar. Dünyanın şu anda Avrupa ülke bir çoğunda, Türkiye, Türkiye dünyada bir numaradır bu konuda. O kadar maktutat yayılmış. Peygamberden bize bu olayların geldiğine rağmen. Ve bunlar arkeoloji değeri de var. Sen tüm bu dünyadaki şeyi inkar ediyorsun bu kadar yaygın bilgi, bir tane orada kafir oğlu kafir gelmiş sana diyor ki bak ben bir fosil buldum ona inanıyorsun değil mi? Bu kadar alçaksınız siz, bu kadar alçak ve samimiyetsiz golçay, siz insanlar, Yani yani bana hanım oradan böyle dedi, adam Amerika'dan telefon açtı, fırında bağırdı, Ahmet abi şey öldü, bende kat'i oldu, bunu kat'i bir şekilde inanıyorsun. Bu kadar yaygın tüm dünyaya, tüm kitaplara, dünyada, dünyanın hiçbir dininde bu kadar kitap yazılanmış. Dünyanın hiçbir dinine, e, e, dini adına bu kadar maktutat yok. Dünyada e, hiçbir dinin bu kadar alimleri yok kitap yazan. Yazan, birbirlerini hayatında görmemişler, hayatında duymamışlar. Nesillerden nesile, elden ele almışlar. Hiçbir haber sana tekniyle çalışamamış. Bir tane o zaman hadisin bu şeyleri, mevzuları hepsi uydurma adamın birisi de öyle meşhur bir... O yüzden dünyada hiçbir haber. Ya biz yine giremedik şey ya. <gülüyor> Bu kadar kesin bir şekilde Ne, bir şekilde yalnız yalnız. Ya biz. ne yapıyoruz <gülüyor> biz burada? Güzel gidiyoruz. diyor ben buraya niçin geldim? Neden geldim? Neden çıktım <gülüyor> buraya? Çıktık da çıkmadık mı dedin? İstifada güzel inşallah. Bunların iyi. hepsi epistemoloji işte musun? <gülüyoruz> evet. Bunları anlatacağız ama Tabi evet. e, tabii şey giriyoruz buraya. Neyse giriyoruz. Neyse, velhasıl <gülüyor> bana diyorlar ki senin teyzem bu ben de vallahi teyzem buymuş bak kardeşim bu abin senden önce duymuş kabul ettin işte. bazen böyle de dena yani sen yani dena yapmadan kabul etmedin he. dena yaptın da kabul ettin velhasıl konuştuğumuzda bu arkadaşımız ateist en son ne? baktık ki çıkış yok yani. bedehiyat aklın inceleme sonucu çıkarımları hisler duyular doğru haber bunların hepsi ne olmak zorunda kardeşler bilgi kaynağı olmak zorunda ee, o zaman işte Allah var mı yok mu? Bu bunlar tartışıldıktan sonra yani e, Allah var mı yok mu tartışmanın sağlam bir zemini olabilir. Bilgi nedir? Doğruluğu nasıl elde edilir? Yani bugün Batı'da çok özür dilerim hocam. Batı'da ne özür... kadar oldu sen onu bana söyledin çok uzattık yani. E, batı'da mesela cim... vallahi şimdi çok ayıp oldu. <gülüyor> Yine uluba girmedik çünkü ulu bu çok şeyle <gülüyor> bekleyenler var yani. Beni almayın dersi. Cemil Meriç ki batı uyduruk mesela psikoloji sosyoloji bu uyduruk dinlerine loji haline getiriyor bunları bir metodolojiye ve insanlar bunu itibar ediyor. biz hala bu kadar metodolojisi bu kadar ilmi düzeni olan bir hadis meselesini kendi içimizde Müslümanlar arasında bir zemine oturtamıyoruz yıllarca bunun pirmini yiyor ekmeğini yiyor kaymağını yiyor sonra geliyor üst noktada bunun o şey ne işte Aynen. bu da başka bir para kazanma yöntemi bunun palavrasını sıkıyor. Hiç şey düşündünüz mü? Bu bu da mesela ümmette maalesef anlatılması gereken garip kalmış meselelerden bir tanesi. Şimdi mesela deistle tartışıyorsun. Yani Deistle tartışmak bir sürü muhalif var değil mi? Mesela bazı muhalifler ne diyoruz? Hani çeşitli bazı temellere dayandırdıkları için güçlü muhaliflerdir diyoruz tartışmaya değer değil mi? Yani e, ama bazı muhalifler de var diyoruz mesela çok saçmadır konuşmaya değmez falan gibi. Mesela deizm bunlardan bir tanesidir. Yani deizmde tartışmak kadar basit bir şey yok. Çok basittir. Ee, yani bir insan Allah'a inandıktan sonra geriye ne olay kalıyor? İşte Allah bizi bir şeylerle mükellef kılmış mı? Deizm de kendi arasında farklılık. Yok serbest bırakmış diyenler var. Hayır sen kendi aklınla mükellefsin. İyi ol yani. yani bir deizmde tartışmak çok basit de. Ben işin orasına değil de şu noktasına değineceğim. Düşünün karşımızda bir Deist var. Ben deiste, mm, onunla tartışmak çok basittir ve e, ba, bir şey basit olduğu zaman da e, reddiyelerin çeşidi çok olur. Yani deiste birçok yönden tartışırız. Onu da bir gün açarız belki de. Açacağımız suçlardan bir tanesi, tabii yine deiste sana göre delil ne diyeceksin? Onu tartışmak zorundasın. Şimdi ben mesela deiste ne, ne derim biliyor musun? Beyhaki'nin Dela'il'in nübüvesinden bir tane hadis okurum bir deiste. Kabul etmek zorunda. Şaşırıyorsunuz değil mi? Evet. Delail'in nübüveden veya işte Asfahane nin, Asfahane nin de Delail'in nubuveden Hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Bunlar, affedersiniz bu, bu alimler çok mu cahil ya? Yani bu alimler cahil mi ki bunları yazdı? Bakın peygamberliğin ispatına dair dünya kadar kitap yazılmıştır değil mi? Hiçbir dinde öyle bir şey yok zaten. Delail'in nübüve ne demek? Peygamberliğin ispatı. Evet. Hiç sizin aklınıza geliyor mu ya? Ya ne alaka? Sen gelmişsin ey peyhaki. Bak diyorsun peygamber şöyle. Ee, şöyle miraca çıktı. Alın size mucizesi. Nasıl bu peygamber olmasın? Al işte e, elinin arasından sular fışkırıyor. Bilmem ne. Değil mi? <gülüyor> Kazanda yemekler çoğalıyor. Ağaç, ağaç. işte pardon. Hı -hı. Kaya konuşuyor. Ağaç geliyor bilmem ne. Peygamberin mucizesini zikrediyorsun. Peygamberin ispatı adına yazılmış bir kitap. Ya, kimi bağlar bu Müslümanlardan başka? Gelmiyor değil mi? Geliyor değil mi aklınıza? Gelmesi gerekmiyor mu veya? Zaten gel gelmiyorsa aklınıza bu büyük bir problem kardeşler. vallahi üzülürüm. E geliyorsa şunun cevabını o zaman biliyor musunuz? Nasıl oluyor da bu alimler ki bunlar ümmetinin değerli alimleridir? Bu kitapları yazmışlar. Ne oluyor da yazmışlar? Veya hiç aklınıza gelmiyor mu lan? Yarın öbür gün Hristiyan alimleri şunlar bunlar çıkar bunla bunlarla alay etmezler mi? Derler ki ya veya ki bizi ne bağlar ya? Sen peygamberliği ispatlamak adın Sürmüs'ün rivayetleri. Ahmet Mehmet'e, Mehmet e, Hasan'a, Mehmet, Hasan, Hasan Ali'ye. O dedi ki Ali'den duyduğuma göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle yapmış. Al sana keramet. Al sana mucize, al sana peygamber. Bu adamlar boşuna mı yazmış ya bunları? Hayır. Demek ki öyle bir ruh saklı ki bu kitapların altında. O da epistemolojili. Ben bir de Delay-ı Nubüve'den bir tane mucize okurum. Dedim ki mucizesi olan da peygamber olmak zorunda. Asla inkar edemez. Onun peygamberin sözü olmadığını. Ama ne? Epistemoloji ilmini sağlam bir zemine oturttuğumuz zaman bu insanlar... Çünkü İmam Bey Hakkı'nın in indinde zaten var. Asbahanin indinde var zaten bunların kat'i, bizim sikrettiğimiz bu rivayetler kat'i peygamberin peygamber olduğuna delir. Onların bir mantığı var bu kitabı yazarken. Çünkü onlar şey, hareketi üzerinden gidiyorlar. hemen evet. epistemoloji dediğimiz olay ya işte ne deriz ya, Türkçeleştiririm ki de bir dilim kayıyor zaten saçma zaman. Bilim terör, teorisi, derildi mi? Bilim felsefesi. He? Bilim teorisi. Bilim felsefesi. Bilim felsefesi, bilim nazariyesi, Bilmiş, e, bilginin, e, bilgi teorisi, bilgi, bilgi ya bilim zaten. Bilgi. Bilgi, bilgi, bilgi, bilgi. Şimdi insanları. bunları zemine oturmuş varsayımı üzerinden yazıyorlar bu kitabı. Anlatabiliyor muyum? Sen işte onu bildiğin zaman bu rivayetlerle sen nasıl ispatlarsın, bu rivayetlerin nasıl bağlayıcı olduğunu söyleyebilirsin karşı tarafa. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tartışacaksın yani sen işte Aristo'nun şu kitabı tarihten gelen bir bilgi, şu da tarihten gelen bir bilgi. Ben seni anlamaya çalışıyorum Deist. Sen nasıl ayırıyorsun? Ona, doğru olduğuna bugüne kadar şüphe etmedin. Sana şöyle haberler de geliyor. Bir peygamber çıkmış mucizeleri var. Yani o kadar mütevatir bir haberle gelmiş ki bu adamda mucize denen bir şeyler olmuş. Ben nasıl kabul ettim, nasıl reddettim onu konuşmuyoruz. Sana göre ben bilgiyi tartışıyorum. Sana iki tane bilgi geldi. Sen neyle ayırt ettin? Senin temelin Ne? Bunların hepsinin tartışılması gereken konu. O yüzden bu alimler bunları boşuna yazmamışlar. Var bunun bir temeli var. İnşallah bunları bugün geldiğimiz yeri geldiğinde anlatırız ateşlerimiz bir şeyler yaptığımızda da. Benim demek istediğim, bilin ki bunlar boşuna yazmamışlar çünkü bunlara göre o kadar değerlidir ki ve tar bu imamlar öldükten sonra ölümünden günümüze kadar muhakkik hiçbir alimin kitap kütüphanesinde bunların kitapları eksik kalmamıştır. Hadislerini ezberlemişlerdir, üzerinde günlerce, aylarca oturup incelemişlerdir, tahkik etmişlerdir bu kitapları önemlerinden dolayı. Ama bu kitabı peki ispat sadedinde nasıl kullanırız? Biz mesela bir Behaki'nin Delail'in Nub'u ve Peygamberliğin ispatı kitabını mücadret olarak rivayetler var işte. Peygamber böyle yaptı. Bunları biz ilmin zeminde nasıl konuşuruz, nasıl tartışırız? Onlar onun ilmi e, zeminini bildikleri için o zemin üzerinden bunun değerlendirileceğini bildikleri için alimlerin ilmininde o mantıkta yazmışlar ama bizde bu ilim mirası olduğu için ne ifade edecek ki? Adam Japonya devleti Düşün bak bizi bağlar. Ama bizim zaten delailün nubuveyye ihtiyacımız mı var? Biz Müslümanlar zaten iman ediyoruz. Çeşit kimileri taklide olarak, kimileri bilgiye dayalı olarak değil mi? Evet. E peki buna rağmen neden o zaman İmam Bey hakdelailün nubuveyye yazar? Şafiilerin gözüne sokuyor bak. Bizim peygamberimiz böyle. Ateistlerin gözüne sokuyor. Bak bizim peygamberlerimiz bu kadar mucizesi var. O, o mucizeyi şu şu şu şundan nakletti. Al sana peygamberin mucizesi. İnkar mı ediyorsun? Gel şimdi kardeşim. Gel seninle bakalım ne kadar mahersin. Epistemolojiyi bir konuşalım. İman Bey hak bunu demek istiyor işte. Velhasıl sonra her e Bütün bunları detaylı bir şekilde hallettiğimizi düşünelim. Ondan sonra arkadaşlar akılın kalp çıkarımları. Her hadisin bir muhdesi vardır. Ne demek? Her yaratılmışın bir yaratanı vardır. Doğru mu? Her hadisin bir muhdisi varsa ders burada bitiriyorum. Yine giremedik maalesef. Her hadisin bir muhdisi varsa o zaman her hadisin bir muhdisi olması bedehiyattan mıdır? Yoksa işte aklı bir takım incelemeden sonra. Yani bir insan mücerred olarak e, dünyada düşünsün bir şey düşünün. Yani varlık varsa onu var vardır. Bu iki kere iki dört gibi direkt aklınıza mı gelir sizce? Yani kardeşim ortada bir şey varsa onu yapan vardır. Böyle mi gelir yoksa akli bir tefekkürden sonra mı onu oluşursun? Bak sonuç ama içinde de kesin bilgi. Ama birisi direkt iki kere iki dört gibi geliyor. Birisini akıl incelemesinden sonra. Sizce her hadisin bir var vardır. Hangisine giriyor? Direkt iki kere iki dört gibi akla gelen hususlardan mıdır? Yoksa çeşitli akli İnceleme sonucu sonrası elde edilen verimidir. İşte bu biraz tartışmalıdır. Selefilere göre bu bedehiyattandır. Eşailere ve türlere göre daha çok bu nedir? E, aklın, aklı incelemeden sonra varacağın katli sonuçtur. Sonuç değişiyor mu netice olarak? Evet. Yok. ikisi de nedir? Katli. Burayı tartışmıyorum ben. Sen neyatı O bizim Müslümanlar arasında. Ben sana diyorum ki hangisinden kabul edersen hep beni katli sonuca ulaştırıyor. Doğru mu? O zaman bedehiyattan ister kabul et ister etme. Sen bir Müslüman olarak fark etmez. Sonuçta sen ne diyorsun? Her hadisin bir muhdisi olduğu sonucu ya bedehiyatın sonucu olarak kat'idir ya da akli incelemenin sonucu nedir? Kat'idir. Bunu inkar ediyorsan gel. Eğer üstünde sence hangi ateist mantık üzerinden her, ha her hadisin bir muhdisi e e olduğunu reddedebilir? Ki mümkün değil zaten. Bunu biliyoruz. Yani düşünülür düşünmez zaten aklımıza ne? Geliyorum. Peki tarihte buna günümüzde de itiraf eden olmamış mıdır? Yok her. Ya hiç yoktan evren diye kitap görmediniz mi şu an dünyada yaşanan meşhur ateşlerden bir tanesi. Bakın dünyada bunu savunan en e, ismi şey Lord ya unuttum. Dersten sonra gösteririmse kitabını. Meşhur ya hatta Hamza Tertis ne var ya o Müslüman onunla bir tartışması da var. Eee Neyse hiç yoktan evren diye kitabı da çevrildi. Ee from nothing mi? Öyle bir ifade kullanırlar. Şey un e, şey, e, şey un Arapçadan gidiyoruz. From nothing diye böyle bir ifade kullanırlar. Şimdi something from nothing gibi tamam mı? Yani hiçbir şeyden bir şey. hiç yoktan bir evren. Dünyada savunan adam ne diyor biliyor musunuz? Göya işte o kadar e, onları dara sokan bir mesele ki yani bir şey varsa onu ihtas eden vardır sonucu ateşleri o kadar çıkmaza sokar ki hele bunu epistemoloji zemininde taşıdığı zaman zaten iflah olmazlar yani. Ama onu iyi bilmen lazım tabi epistemolojiyi. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç yoktan dediği bir şey sıfır yokluk değil. Bir şey söylüyor o aslında yoklukla varlık arası gibi bir şey neredeyse ama bir şey var. O da ondan çıkamıyor. Dünyadaki en büyük savunucusudur mutlak olarak bu adam. Zaten bu kadar geniş ve kabul gören ee, tek kitap yazan kişi budur. Şu alana has olarak. Buna rağmen o dediği hiçbir şey şey değil. Yani bir şey var diyor o. Do dolayısıyla her, ha her hadisin ne olacak? Bir muhdisi olacak ve kadim o zaman şöyle diyebilir bir insan ama ya kadimse ya şey hadis değilse bazı şeyler. Orada da onu e <gülüyor> hiçbir şeyin Allah'tan başka mu muayyen olarak hiçbir şeyin kadim olmadığında ayrıca ispatlarız bunu aslında Uluv dersinin başlarında yüzeysel olarak ispatlamıştım ama bunlar nasıl ispatlanır? Onlarla önemli, müstakil bir ders yaparız. Sonra ben dedim ki, işte her hadisin bir muhtisi vardı, sen ak aslan, ak aklen asla bunun dışına çıkamazsın. Bana en son en son söylediği şey bu. Evet, dedi, zorunlu olarak aklen Allah'ın aslında varlığını kabul etmek zorundayız. Haklısın dedi, yani bunda bir çıkmazım var dedi. Yani düşündüğün zaman aklen Allah olmak zorunda dedi. Ama dedi, benim işte başka farklı şüphelerim de var bu konularda ama. kötülük sorunu gibi bir şeyler. Onları da konuşmak isterim Ben sonuç böyle bittik sayısı Derse gelemedik. Vallahi hakkınızı helal edin. Bir dahaki ders var ya, Hocam, çok soru güzel. almıyorum. Güzel, güzel bir yani, şey yapmayın ya. Bence muhteşem oldu ya. İnşallah biz ateistlerin müsteşeklere yönelik derslere başladığımızda 8-10 ders bir epistemoloji hakkında ders yapacağız. Sağlam temelleri olursun, otursun. Çünkü dediğim gibi, ondan sonra zaten ateistlerle münakaşa, bunları tartışmak çok kolay. Hadis inkarısı bitmiş oluyor önünde, bunları iyi bilmen lazım. Birçok alanda, yani İslam'ı savunurken, müsteşrikleri reddede verirken, bilgi nedir, bilgi edinme yolları, hastaları, araçları nelerdir? Bu konularda tarihten, daha ta Antik Yunan'dan günümüze kadar görüşler nelerdir? Problemler, problemlerin açılımı, çözümleri, yine Müslüman filozoflardan başlayarak Farabi İbn Sina bunların görüşleri nedir? Yine tarihte önemli İmmanuel Kant bunun bu görüşü nedir tarihe epistemolojide en böyle şey yer edilmiş işlerden bahsettiğim için bunlara örnek vereyim gelecekse Gazelim bir dönemi bunun hakikati nedir İbn Teymiyen'in ve İmam Muattur bu iki imamın özellikle bunların konumları çok önemli bunları anlamak 8-10 dersler 8-10 derste bunları işledikten sonra ancak işte biz asıl sağlam zemine bir şey oturtabiliriz sünnet nasıl savunur. İslam dini nasıl savunulur? <gülüyor> e, vesaire. Yani ha bak buraya not almış. Epistemoloji diyebiliriz. Başka? Bilgi kuramı. Başka? Bilgi felsefesi, bilgi teorisi, bilgi nazariyesi. Türkçe'de bulduğum isimler bu. Başka var mı aklınızda? Varsa yazın. Ya, ben bunlar hakkında biraz e, nasıl isimlendirebiliriz şeklinde böyle bir özel bir ilgi duydum. Epistemoloji diyoruz. Başka? Bilgi kuramı, bilgi felsefesi, bilgi teorisi, bilgi nazariyesi. Bilen kardeşler de varsa başka Türkçe'de bunu nasıl söyleyebiliriz, bu videoyu koyacağız YouTube'a İnşallah altta yazın. Ne kadar Türkçe'leştirirsek bunlar o kadar iyi halkın anlaması yani için. Bilginin kabul şartları. O kabul şartlarından biraz daha geniş olay bu o yüzden. Dediğim gibi bakın kardeşler İslam'ı hakkı, İslam'ı hakkıyla hangi akıma karşı olursa olsun savunmak istiyorsanız epistemolojiyi bilmeme diye bir lüksünüz yok. Önümüzdeki ders e, kardeşimizin şey üzerimizde kalmasın diye bilim adamlarının çoğu ateist şubesi var ona ders vereceğiz bundan sonra arkadaşlar ders al soru almıyoruz bu derslerin önüne soru almıyoruz olmuyor çünkü ya uluz dersi isteyeceğiz ne zaman bitecek kaç ders yapacağız yani olmuyor böyle o yüzden şey yapalım önümüzdeki ders sonu bu sonra daha soru almıyorum daha sonraki sevilerin başlarında alırız falan. Ulu bu kadar aşırı uzadık. Tam burada bırakalım inşallah. Vallahi ve sellemü aleyhi ve ve